Ee, bir de o 1839 tarihi bir ilm haber var. Orada e, e, e, şehir içinde yapılması öngörülen yollar bildiriliyor ilm haberde. Ee, 1839 tarihli dedim değil mi? Bab-ı Hümayun'dan divan yoluyla Aksaray'a. Aksaray'dan Silivri ve Mevli Vihane kapılarına.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 Bir de yanan süvari kışlasının kagir olarak yenilenmesi var 1851 senesinde süvari kışlası yanan süvari kışlası derken de Kuleli asker lisesini kastediyorum ondan sonra Dolma Bahçe Sarayı var 1853 tarihli yine İlhan Tekeli.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 bütün çeşmeler, sebiller, türbeler e, ve medreselerin etrafı açılmış e, ve Avrupa treni İstanbul'a bu plana göre geliyormuş. İstanbul'un en büyük garı e, Yedikule'de bulunan Kazlı Çeşme'de yapılıyor. E, İstanbul surlarının Yedikule'deki o yıldızlı kapısı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği kapı farz edilerek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 ve üyeleri bunun için çalışıyorlar o dönemde. Önce yangın yerinin haritasını erkan Erkan'ı Harp subaylarına çıkarttırmışlar. Haritada 1863 tarihli ebniyev Truk nizamnamesine uygun şekilde yollar genişletilerek ve düzeltilerek